Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir bir bayan e, bacımız soruyor. Diyor ki e, ben e, haiz asnasında e, biz bildiğimiz kadın e, orucu bozulur sonra kaza eder. Ama bana bazıları diyorlar bazı hocalar diyorlar ki haiz asnasında kadın orucu olabilir bir mahsuru yoktur. Ondan dolayı ben de birkaç senedir haiz asnasında oruç tutuyorum ama bana sonradan yine dediler çok tehlikeli iş yapıyorsun, ee, ben ortada kaldım ne yapabilirim? Sonra niye hikmeti nedir? Beni hep bunu döndürürler. Niye Allah subhane ve teala haizden e, şey yapsın? E, hikmeti nedir? O zaman yani e, olabilir böyle fetva vermişler. Evet, evet bu, bu türlü fitne bir günde yaygındır. Kendini bilmeyenler, ilmi bilmeyenler, alim değiller, sadece aydındılar. Allah subhanehu ve teala bir şans tanımış iptila babından bulara. Bir çene vermiş, edebiyet vermiş. Ondan dolayı yen imkan vermiş. Televizyonları var, yen dergileri var, yen cemaatleri var, yen vakıfları var. Vesaire. Bu bir imtihandır, istidraçtır. Bular kalkıp ne yapıyorlar? Zenn kendileri güzel şey yapıyorlar İslamiyet'e. Bu en iyi halleri. O, o, iyi güzel şey yapıyorlar ama sonuçta kendilerini yakıyorlar. Bu da nedir? Ümmet bir meseleye icma etmişse sen o icmayı hiçbir şekilde bozma hakkın yoktur. O icmayı sadece bir şey bozar. O da nedir? Allah'ın hükmü. Allah'ın hükmü de İç, e, ümmet e, e, Resul e, Resul sallallahu aleyhi ve sellem Vefat ettikten sonra icma Olmuştur onun için icma Kıyamat gününe kadar geçerlidir bozulmaz Ümmetin icma'ının içinde de istisnasız bütün Ümmetin icma'ine var Kadın hayizliyken Oruç tutmaz yani şimdi bu kardeşin sorunun içinde aynen bu da vardır. Ben diyor ortasında adet geliyor bana. Orucumu devam ediyorum. Allahu akbar. Yani bu nedir? Tam cahilliktir. Tam cehaletin içidir. İmam Nevevi Mecmu'a Mecmu kitabında 387. sayfada 2. ciltte şöyle buyuruyor. Diyor ki ümmet icma etti Hayız ve nifas üzerine oruç haramdır. Eğer tutsa o oruç sahih değil. Ve ümmet icma etti. Hayz ve nifas olan kadının üzerine o günü orucunu bozar, o günü kaza eder Bu icma ile İmam Tirmizi, e, İbni Munzur icma kitabında, e, Ebi Celir-i Tabari ve gayruhum bunlar hepsi nakil yapmışlardı. Niye İmam Nevevi dedik? Çünkü İmam Nevevi Şafii mezhebinde müştehit alimdir. Hem de Şafii me mecmu kitabında özellikle fıkhi delilliyle yani bazen Şafii mezhebine bile delilden karşı çıkmıştır. İbni Kudama Mughni kitabında 4. ciltte 397. sayfada, tabi bunlar hepsi Arapçadır Türkçeleri yoktur bunların. Bu kitapta da diyor ehli elim icma etti katiben hayz ve nifas halal değil oruç olmazlar o, olmaları. O Ramazan ayında iftar edecekler, onu da kaza edecekler. Eğer tutsalar o oruç geçerli değil. Sonra neyi getiriyor? Ee, i̇mam e, şey Hazret Ayşe'nin hadisi muttefakun aleyhi. Buhari, Müslim ittifak etmiş sıhhat üzerine. Hazret Ayşe anamız ne buyuruyor. Dürçi biz Resulullah zamanında emrolunurduk. Eee orucumuzu bozup kaza edelim hayızda ama namaza namazı kaza etmeyelim. Hikmeti nedir? Hikmeti biz Müslümanlar Allah böyle emir etmiş. Bu en büyük hikmettir bizim için. Hayızdan nifas aynendir. Kişisinin hükmü aynendir. Nedir çissinin hükmü? Çizsinin hükmü orucunu bozar, kaza eder. Bu çizsinin hükmü aynadır. Bunun üzerine icma vardı. Burada ne oldu? İmam İbn Kudeme'nin sözü bitti. Diğer alimler, güncel alimler de bu alimlerin peşinde bugüne kadar dört mezheb imamları da bu konuda icma etmişlerdi. Diyorlar ki eğer bir kadın cünün ortasında hayzi başladı o cünü bozacak. O sayılmaz. Ha ne yapacaktır? O iftar yani orucu bozulur ama ne yapabilir? Ee, e, Yeme yiyebilir. Bir mahsuru yoktur ama gizli yer. O cüne karşı saygıdan dolayı. Şimdi sorunun çinci şıkkı. Dürk'ü hikmeti nedir? Bunda Allah subhanehu teala e, hayzliği e, şey yapmış. Yasak kılmış hayzliğe. Evet, Allah Subhanahu teala niye namazı, e, orucu yasak kılmış? Önceden alimlerimiz, Rabbani alimlerimiz, yok bugündeki televizyondakiler değil, Rabbani alimlerimiz, dört imam, dört mezhep imamlarının, oların izinde gelenler, hakkıyla izinde gelenler, şimdi şimdi her insan kendisinin, nispet edebilir bir kimseyi ama o çim, o kimliğin e, mahiyetini yaşaması lazım. Üstünde bulundurması lazım. Yoksa dilden iddia kolaydır. Ama iddiayı ispat etmek lazım. İman da öyledir. Ben Allah'a iman ediyorum. Ama bu geçerlidir kıyamet gününde, terazide. Geçerli değil. İman etmişsen hodur meydan. Allah'ın istediklerine uydun mu? Sen eğer dört mezhep imamlarına uyursan hodur meydan. Onların sözlerine uyur musun? Ama e bir kısmı da ne diyor? Dört mezhebe uyursun, teklid oluyor. Çor çor ne? Delile uymamız lazım. O da yanlış. Dört mezheb yani dört mezhepten sen daha iyi Rabbani misin? Daha alim misin? Onlar daha delile uymuyorlar. Keyiflerine mi uyurdular Onlar da tahutun imamlarıydır. Haşa ve olar Onlar nedir? Hakkı aramak için çaba göstermişler. Bazı yolda, yani bazı meselede yanlış yapmışlar o meseleleri biz almarız. Evet. Onu da biz keyfi değil. Ki çocuk Yençi yani aydın kitap okumuş işte imamı reddeder. Hayır bunu alimler aralarında reddeder biz de onları ittiba ederiz. Hikmeti nedir? Alimlerimiz, büyüklerimiz buyuruyor ki diyor ki en büyük hikmet Müslüman için Allah emretmiş. Ne diyor Ahzab suresi 36. ayette? Ve ma kana lil mu'mini ve la mu'minetin iza kadallahu rasuluhu amran an yakuna lehum khiyaretun min amrihim. laha fakat فَقَوَّلَّ ظَلَالًا مُبِينًا Bir mümin ve mu'mine. Bir Allah ve Resul'un emri gelmişse, nokta koymuşsa seçim hakkı yoktur. Kim, ondan sonra ayetin 3. şıkkında diyor, kim Allah ve Resul'una esyan edirse tam sapıklığa düşmüş. Yani cehennem yolundan başka bir yolu yoktur. Nur surasında 51. ayette de اِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِن۪ينَ eğer duy, duy Allah'a ve Resulüne, hükmetsinler aralarında, "İşittik ve itaat ettik, işte onlar kurtuluşa erenlerdir." Müminlerin sözleri ne olur? Allah ve Resulü davet ederken onları bir şeye emir gelirken ne derler? "İşittik ve itaat Böyle derken, eşittik ve itaat ettik." Böyle derken ne olursun? "Kurtuluşa olursun." Muflih nedir? Kazananlardan olursun. Nereye kazanıyorsun? Para mı? Hayır. Cennet, ebedi, ebedi hayat. Paraydan alınmaz. Neyle alınır? اَمَنَّ وَسَدَّقْنَا سَمِعْنَا Bunu idan alınır. İkincisi, her şeyde hikmet aramak alimler diyorlar, caiz değil. Bazı şeyin hikmetini Allah bilir bize göstermiş, bazı hikmetini bilmez kendine gizlemiş. Bazı hikmeti bu nesilde bilinmez, o bir nesilde bilinir. Onu için sahabalar bizden üstündüler. Çok şeyin hikmetini bilmeyerek iman ediyorlar. Bugün de ilim yayıldı. Ee, çok şeyin hikmeti bizim için tecelli etti. Anlıyoruz ne kadar olar. Böyüc alimlerdiler. Bizim için semihna <gülüyor> vata'ana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü mesele. Alimler diyorlar. Hikmet eğer arıyorsan olabilir deriz ki. o hikmet nedir? Ee, kadın, e, hayızlı kadın. Oruç olmaz. Neden? Çünkü kan kaybediyor. Sancısı olur. Ağrısı olur. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi vücudu zayıf düşürür. Allah'ın rahmetindendir o kadınların üzerine. Ne veriyor? Hik e, hikmeti gereği e, izin veriyor. iftar etsiler o bedenleri güçlensin. Bu bir. ikincisi bir de e, o kan çıkarken aynen necasettir. Nasıl insanın ebdesi bozuluyor, ee, büyük küçük ebdes insanı bozar, necaset çıkıyor. Kan da necistir. Bir de kadından çıkan kan, kanın en pisidir. Bu sefer ne oluyor? O pis e, ka, ka, kanından ne olur? E, kadın nasıl ibadet eder? Onun için Allah subhanehu ve teala rahmeti gereği kendi kadını yaratmış, biliyor ne islah olur ona, ne geçerlidir onun için. Demiş ki, Beş gün, bir hafta, on gün ne kaderiyse hayz, sen dinlen. iznin var. Namaz kılma. Namaz da kılmıyorsun. Ama namazı bak namazı kaza ettirmemiş, orucu ettirmiş. Oruç senede bir seferdir kaza edersin. Ama namaz günde beş vakit. Bir, bazı kadınlar var iki hafta hayz olur. İki hafta e, kaza hususu zordur. Bu da Allah'ın rahmetine demek ki sınmamış, ne yapmış Allah subhanahu teala? Namazdan affetmiş, oruçtan orucu affetmemiş demiş orucul Bu da kimi için orucu olmak? Oruc olmak da mümin kadınlar için daha bir nimettir. Ne için nimettir? Çünkü aynen ibadeti yaparlar, ecri alırlar. Orucun ecri çok büyüktür. Allah'a itaatten de orucu alırlar. İşte başa dönerken bizim için en büyük hikmet Allah bilir. En büyük akıl da nedir? Alimlerimize uymaktır. Yok bir günde çıkmış adam kılıp kıyafeti bile İslam'a uymayacak bir hali var. Ha? Ondan sonra bugün hayızlı kadın namaz kılar, hayızlı kadın Kur'an okur, bütün icmaa karşı çıkıyorlar. İstediklerine göre güncel İslam. Allah rahmet eylesin Seyit Kutbu 1948'de Taha Hüseyin'le ee, bir fikir ayrışı oldu onlardan. Kişisi de edebiyatçidir. Birisi dindar edebiyatçidir. Birisi e, e, dinden sapmış bir edebiyatçidir Taha Hüseyin. Taha Hüseyin o zamanda e, bakandır. E, Seyyid Kutub en meşhur tenkitçidir ama dindar birisidir. Sıradan bir dindardır ama edebiyatçidir. Bunu, bunun şerrinden kurtarsın diye Amerika'ya bunu şeye gönderir ki Seyyid Kutub'u eee e, araştırmaya gönderir. Seyyid Kutub subhanallah oraya gider. Orada dönüş yapar Seyyid Kutub. O arada da Hasan Benney Allah rahmet eylesin öldürürler. Orada dönüş yapar. Dedi ki orada ben anladım ki niye Hasan Benney'i öldür öldürdüler? Gerçek İslam'ı istemiyorlar. Gerçek İslam yer üzerinde hakim olsun istemiyorlar. Baktım bütün Amerikanlar seviniyorlar. Bir daha ben anladım ki Amerikanın bir projesi var. Kendi terimiyle Seyyid Kutup ne diyor? İslami Amerikan, Amerikan Müslümanlığı'nı pazar, pazarlamaya çalışıyorlar. Onun projesini yapıyorlar. Tabi ona görmüş orada bir kitabında anlatıyor. Amerika'yı gördüğüm gibi bir kitabı var ama maalesef o kitap kayboldu bulunmadı. Bir kat yaprağı var bulundu. Onu da bastılar. O kitap çok ceniştir. Hatıralarını yazmış onda. İşte maksat nedir? Amerikan İslamı. Bu proje var. Bak 60-65-70 sene önce bu proje var. Seyyid Kutub 1948'de bunu anlatıyor. Dur ben gördüm o projeyi. İslami Amerikan, Amerikan'ın dediği bugün de ılımlı İslam. Ee, e, şey global İslam yani her yere ya hoşgörü Papa'nın eli öpülebilir ee, e, Yahudiler de cennete girebilir Hristiyanlar da cennete girebilir Olar da Müslüman Bular hepsi icma bozmaktır Bu türlü bu türlü Müslümanlardan e, bu türlü davacılardan biz dikkat edeceğiz Bular hepsi çağa göre uyum sağlayan davacılardır. Biz çağa göre uyum sağlayan davetçilerin peşinden gitmekten emrolunmamışız. Biz hakka hak, batılı batıl diyen alimlerin peşinden gitmekten emrolunmuşuz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? E, şehitlerin efendisi içidir. Bir, Hazret Hemze Allah'ın aslanı. İkincisi, Hazret Hemze'ye denk kim olabilir? İlle ki Hazret Hemze gibi bir iş yapan olur. O da nedir? Zalimin önünde, yöneticinin önünde durup sen zalimsin, yanlış yapıyorsun diyen adamı yöneticisi onun kafasını kesiyor. İşte o şehit oluyor, ...Hamzet Hamze'ye cennette deng oluyor. O da nedir? İşte bular da bu bu türli insanlarda e, e, uyum sağlıyorlar çağa. Bular 1900 Osmanlı devleti çöktüğünden sonra bular baş kaldırdılar. Arap aleminde de her yerde baş kaldılar. Nedir bizim felsefemiz iflas etti ee, batı e, Avrupa e, medeniyeti önünde biz ne yapalım taviz vermekle e, ayetleri zorlayarak onların medeniyetine onların dediklerine uymakla ne yaptılar e, şey yapıyorlar hatta cihadı bile kaldırdılar mesela şimdi cihad yoktur diyorlar cihad sadece savunma cihadı var savunma cihadı nedir? bir ülkeye bir ülke savun, saldırdı. Sen kendini savunabilirsin. Ama sen gidip cihad edemezsin. E, bunu da niye söylüyorlar? Aslında bunu da söylemezler. Bunu niye söylüyorlar? Çünkü Birleşik Milletler bunu kabul etmiş böyle bir savunmayı. İşte diyorlar bu cihad var. Bizde bu savunmaya eskiden cihad diyorlar. Bu kadar yüzleri kara olsun diye her şeyi ters çeviriyorlar. Allah bunları ıslah etsin. İslah etmirse Yer üzerinden alsın, ümmetlere fitne olmasınlar. Bu türlü insanları, bütün musulmanlara da Allah subhanehu ve teala hidayet versin, hakkı göstersin ve hakka ittiba'ı ne eylesin. Vallahu teala alem ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ve sahibi ecmain.